1379, numaralı konu, Abdullah bin Abbas'ın ilmi, evet, Abdullah bin Mesud şöyle dedi, eğer İbni Abbas bizim yaşımıza gelirse, hiçbirimiz onun onda biri kadar olamayacağız, İbni Abbas'a çok ilmi olduğundan dolayı, deniz, deniliyordu.